Haftanın Sohbeti Hazırlayan ve sunan Metin Balkanlıoğlu محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ومن يوقش شحنه نفسه فؤلاء هم المفتحيون فرق الله العظيم اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا ارحم الراحمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السخي انما يجيد انما يجود بحسن الظن بالله والبخيل انما يبخل من سوء بالله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 Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ehabbul Amali Edvamuhu ve İnkalle Sözüne istinaden Mübarek Havir Şerifine istinaden Amellerin Allah katında en tevimlisi hoşa giden Makbul ve Mevla'nın değer verdiği Ameller listesine giren çalışma nedir? Az da olsa sürekli olandır. Allahu Teala Hazretlerinin Güzel peygamberin bu süzene de istinaden telefonla da olsa sizinle bu akşamki inşallah haftanın sohbetini yarım saatlik bir müddet içinde olsa yapmaya çalışacağım. Size okuduğum ayet-i kerime özellikle sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hazretlerine sizi yaklaştıracak. Onun size hazırlamış olduğu ve ebediyen sizi sevindirecek, edecek dinlenme tesisleri cennet cennetlerine yaklaştıracak ve birlikte yaşadığınız insanlar tarafından beğenileceğiniz, sevi sevileceğiniz hatta değerli kardeşlerim yani sizinle birlikte olan hayvanların bile sizin paçalarınıza, eteklerinize sarmaşta olacağı önemli bir konu üzerinde duracağım. Önemli bir konuyu kısa da olsa işlemeye çalışacağım. Mevla Teala Hazretlerinin en sevdiği ve bizzat kendi en yüce ahlakı, davranışı ve uygulayış olaraktan sevgili peygamberimizin vurguladığı. Evet, es-sehâvetü, es-sehâû başka bir rivayet, es-sehâû hulukullahil azîm cömertlik Allahu Teala Hazretlerinin yüce Allah'ın bir davranış biçimidir ve yüce Allah'ın ahlakıdır buyuruyor ki sevgili peygamberimiz, Allahu Teala hazretlerinin sizde görmek istediği davranışları size sundu, size anlattı, önerdi, teklif etti, güzel teşvikler, efendim, primler yağdırdı, davranışlarına göre davranın, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın, buyurmuş ya, işte Mevlamızın, arkadaşlar, Yüce Mevlamızın diyor sevgili peygamberimiz, en önem verdiği davranışta sehavettir, cömertliktir. Yani başkalarının bizde belki hakkı ve alacağı olmasa bile bizden böyle bir takım gizli ve açık umutlarını, beklentilerini severek Allahu Teala Hazretlerinin gözetimine, denetimine iman etmiş bir mümin olarak Mevla'nın bir karşı ikramına ve bir karşı ikram olarak en azından yani cennetini, cemalini arz edeceği neticeye istinaden dayanarak, güvenerek Allah'ın kullarına Son derece cömert, ele açık, gönlü açık, kesesi açık davranmaktır. Bu mevzu işlerken hemen önüme gelen önemli bir notumu size sunayım. İki sene evveldi bir Karadeniz Turum, sıla Rahim ibadet için gittiğim bir Karadeniz Turum sırasında bir yaylaya misafir olmuştum. Paramızın da geçmediği bir yayla. Yani herkesin kendi evine bir yaylak olarak yazı geçirdiği yerlerde yaslı yıkıldık yola devam edeceğiz ama e, yola devam etme şansımız çok zayıf bir de akşam yemek saati o yemek saatinde de yanımızdaki nevala bitmiş ve yetersiz neyse Allah'ın ikram olarak yaslı namazını mütakiben oradaki insanlardan yaşlı bir hajanca bizi evine misafir etti baya da kalabalık hemen hemen bir minibüs kadını erkek çocuk kalabalık bir cemaatiz evine götürdüler İnanın yani etrafına çok rahat ama hiç sıkışmadan 10 kişinin oturabileceği geniş bir tahtadan yapılma yer sofrası kurdular. Ve çok pratik bir şekilde yani doğal ürünler diyelimiz yaylada ne olabilir? Adamcağızın hayvanı vardır ondan süt salmıştır. Onun sütü olur, yoğurt olur, peynir olur. E bir de tabii nimetler arasında orada olabilecek ne varsa doğal ürünlerden hemen kaşla göz arası süre zarfında. Hemen sofrayı donatıverdi. Ve tabii ki yenildi, içildi. Adamcağız bize unutulmayacak bir de nasihat etti. Bu nasihat tabii nasihat amaca bir ama Arif olana işaret yeter diyor ya İmam Rabbani Allah yüksek makamları versin. El Arif'i yettiği işara Atalarımızın anlayışlı insan hakkında bahsettiği gibi anlayana sivrisinek taz, anlamayana davul zurna, az derler. Bu anlamda eğer anlayışınız açık, sevginiz her nasihat paylaştıracak bir ifadeyle dedi kim rahmetliklerden çok eskiden beri atalarımızdan böyle gördük bizim soframız tam açıktır hocam dedi ve arkadaşları da karşısına aldı bir ortamda hepimize böyle tatlı tatlı bu olayı anlattı. Sabah namazından sonra çıkan cemaate bu gördüğünüz geniş sosyal kurulur. Yastı namazından milletin yaz saatine kadar soframız açık olur. Ama üstündeki nimetlerle etrafındaki dizilen yani misafirler değişir. Ama soframız hiç değişmez. Sofrası açık adam. Sofrasının herkese açık olduğu söylenen atalarımızdan bir örnek olarak hiç unutamayacağım. Yani önümde devamlı surette bir manzara kalan bir olay. Gerçi yani yediğiniz içtiğiniz şeyler ve beklentilerinizden çok daha farklı olabilir öyle yani listede olan şeyler sizi mutlu edemeyebilir, sevindiremeyebilir ama bir köylü, bir dağlı, bir geçici olarak da müdde yerleşen bir Müslümanın ikramı, yorumların gönülden yapmış olduğu ikramdır. Sofranın açık olması, kesenin açık olması, gönlün açık olması. Arkadaşlar bizden Mevla'mızın da omuzlarımızda bizim iyiliğimizi yazmak için hazır kıta bekleyen Askerlerimiz, meleklerinde ve insanların da, hayvanlarında tabiatına bizden beklediği şey bu tür tamimi yatırımlardır, bu tür tamimi ikramlardır, intaklardır. Biz yerine göre sevgili peygamberlerimizin ve peygamberimizin özellikle izinde oluşumuzdan mutluluğumuzu sonra dile getiririz. Yani ona benzemek gerektiğinin özellikle insanlara anlatırız. Fakat gözden kaçan bir tarafı vardır, o mübarek peygamberlere eşhedi haykırırken tevhidde benzeriz. Niyetimizde onların gönlüne göre inşallah düzeltmeye çalışırız. Sloganlarımız benzer, ibadetlerimiz benzer. Hatta yani bir takım şekil olaraktan da o mübarek peygamberleri izlemeye, ondan etkilenmeye çalışırız ve diğer kalemlerde benzerliğimiz söz konusu. Yani benzer benzer mücadelemiz söz konusudur. Fakat bizim gözümüzden inşallah kaçmamasını beklediğimi umdum önemli bir davranışları var o mübarek peygamberin hepsinde yani hiç değişmeyen müşterek özellikleri bu mübarek peygamberler canları dahil Allah yolunda ve Allah'ın kullarının lehinde iyilikleri için yani son derece cömerttiler son derece elleri açık, gönülleri açık ve bu konuda hiçbir tutukluk yaşamayan yapıları vardır bu mübarek Mevla'nın eğitti, Mevla'nın yetiştirdiği bizim kendilerine yetişme şansımızın çok zayıf olduğu ama izlemek noktasında inşallah belli bir gayretimizin, mesajimizin olabileceği umarak kadro. Atamız İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlıyorum. Kur'an-ı Kerim okurken biraz daha inşallah o mübareğin hayatıyla alakalı ayetleri bundan sonra şu yönüne de dikkatle okursanız yani mealinden, tefsirinden daha rahat anlarsınız. Eğer Arapça biliyorsanız böyle bir şeye ihtiyacınız da olmaz. İbrahim Aleyhisselam genellikle gelen misafirlere eğer misafirin işi çok aceleyse, ateş almaya gelmiştir tabiri caizse, hemen ta yani sahanda bir yumurta diyelim acilen önlerine koyarmış. Biraz, birazcık oturma şansları varsa bu pişen ama mutlaka etli mamullerden oluşan bir yemek o önlerine koyarmış. Kur'an-ı Kerim'de çok net ve rahat olaraktan ayet-i kerim olarak okuduğumuz ayet-i kelimelerdeki efendim en büyük ikramlarından birisine göre yani birisini hatırlıyoruz. Vece bir içini hani böyle süt danasından bir dana kesip hemen gecik misafirlerin önüne koyduğunu anlatıyor Allahü Teala Hazretleri hatta kendine lütfen buyurun gibi o ayetteki davranış sözcüklerin de Mevla hoşuna gittiği için onları da orada zikretmek gereği duymuş. Yani misafire ikram için sofraya kurdunuz Güler yüzünüz, taslı diliniz, böyle ikramınız söz konusu. Hemen peşinden bir de yani o kimselerin sizin sofranıza çok rahat bir şekilde gönlün rahatıyla, huzuru kalbile ve huzuru mideyle sofranıza oturabilmeler için güzel sözcüklerle onları teşvik etmeniz lazımdır. Hatta yetime üstelememek, misafire üstelemekten bahseder eski, eski alimlerden duyduğum kadarıyla. Lütfen buyurmaz mısınız? Demiş ve kendilerine ikram etmişti. Bunların ayet-i kerimede geçen tarafı bir de ayet-i kerimede geçmeyen ama kendilerine ilim bakımından yani sadece ilim mi o ilmiyle amel etmek, o ilminin hakkını verme konusunda güvendiğim gerçekten son derece izlenmeye, muktedabi olmaya layık alimlerden bir örnek atılıyor. Yine İbrahim Aleyhisselam mübarek babacığınız. Yabancılardan bir grup ağırlıyor. Ağırlarken gelen bu grup tabii ki peygamber görmemiş. Daha doğrusu bir tevhid dinle tanışmamış. Allah'tan gelen bir kitaba Allah'ın onayla da bir peygambere efendim, yolu uğramadığı için böyle bir imandan mahrum bir iki kişi geliyor. Sevgili peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam onları güzelce ağırladıktan sonra tabii biraz evvel anlattığım gibi son derece cömert. Yani güler yüzü, tatlı dili böyle sofrasında müthiş donatıyor. İkram ettikten sonra misafirler her ne kadar Müslüman olmasalar da müthiş bir ağırlama programıyla karşılaştıkları için dayanamıyorlar. Manen eziklik hissediyorlar. Yani kafir olmaları, her şeylerinin kötü ve kızıl ve kara olmaları anlamına gelmez. Bu konuyu lütfen yani altını içerek düşünelim. Efendi Baba diye bildiğimiz mübarek Ali Haydar Efendi, Osmanlı Efendisi, dört mezhebin müstifi ayaklı kütüphane değil belki ayaklı kütüphanenin de daha ötesinde, yani bütün kitapları taşıyan bir dizi, dizi kütüphaneler ayaklı dizi kütüphaneler o mübarek zat yani bu mevzularda mübarek İbrahim peygamberin bu derdini dile getiren örneklerde yani İbrahim aleyhisselam bu ikramın hemen peşinden o mübareklerle alakalı yani efendi vabadan e, gelen bir ifade olarak bunu söylüyorum. Yani yemekleri ikram ettikten sonra adamlar böyle manen ezilmişler. Bu mübarek peygamberi biz nasıl memnun edelim? Evet biz bunun dininden değiliz. Biz bunun efendim inancını paylaşmıyoruz ama bu kadar güzel ikramda bulundu bize. Biz de buna karşı onu memnun edecek bir davranış sergilerini demişler. Efendim bu zaten kafirlerle alakalı yaptığı bir yorumda ki bu kaynakları en iyi bilen ayet ayet Kur'an'ı tamamen elhamdülillah hem hafızı kelam hem de böyle yani tefsirleri, fıkhların, hadisleri, ondan sonra efendim iştihatları, kıyasları ve buna benden tasavvuf zaten bu işin manevi liderlerinden, önderlerinden hepsini e, dizeleyen ve en güzel tavrı sergileyen, en güzel yorumları yapan bir alim sıfatıyla evladım demişti. Yani kafir illa her yönü kötü bir adam demek değildir. Onun kalbinde Allah ile bir sorun var. iman sorunu var. O açıdan kalbi bakımından çok çirkin ve çok kötü ama yani ahlak olarak güzel ahlak kafirde olabilir. Cömertlik olur, mertlik olur, sözünde durma olur. Ne bileyim merhamet olur, adalet olur. Sevgili peygamberimiz hicret sırasında biliyorsunuz. Necaşi'yi överken demiş ki gidin. Caşi, Hristiyandır ama demiş onun ülkesinde adalet vardır. İnsanlar e, diledikleri gibi inançlarına göre yaşayabilirler. Her ne kadar bizim Mekke'dekiler yani aynı ırktan aynı kavim de bunlar zalim insanlar. Bize Mekke'yi mükerremeden Allah'a inan, inancımızın gereğini yapma hususunda bak müsaade etmiyorlar. Ama o adam e, Hristiyandır, Müslüman değildir fakat adaletli bir insandır. Gidin orada adalet bulursunuz ve iyi muamele göreceğinizde de Allah'tan umarım diyerekten göndermişti. Demek ki kafirlerde bile bu tür güzel yönler olabilir. İşte o tür güzel yönlerin el alarak bunların İslam'a yakıştığını yani bunların Müslüman olmalar hususunda bu yönlerin işletilmesini düşünmeniz lazımdır. Düşünmemiz lazımdır. Sevgili Peygamberimizin hayatı ı Sahabe isimli mübarek kitapta anlatılan bir rivayette bir grup Artık Peygamberimize karşı direnmeye, buna is, asiler listesinden listesinden ayrılıp Müslümanlar itaatçiler listesine girmeye karar vermişler ve sevgili Peygamberimiz yerde gelmişler. Geldiklerinde Ali Vesselam merak etmiş demiş ki sizin şimdiye kadarki Müslüman olmanızdaki bekle bekleme nedenlerini sormayacağım. Sadece demiş sizin Müslüman olmanızda karar Müslüman olmanızda karar vermenizi etkileyen olaylar vardır demiş. Bunlardan biraz konuşalım demiş. Örneğin siz bana biraz geçmişinizden bahsedin. Yani memleketinizdeki adatınızdan, davranışlarınızdan bahsedin demiş. Adamlar öyle güzel şeyler bahsetmişler ki hani Türk milletinin de tabii ki İslamiyetle tanışması ve birden elhamdülillah hemen hemen İslam'la tanışan o grubun komplesinin birden Müslüman olması da Türklerin İslam'dan evvelki yaşamlarında İslamiyet'e uygun yönlerinin fazlalığını daha çok bile, yani ortaya koyar. Bütünler birden elhamdülillah çadır çadır öbe göbek iyi inansız kılıçsız bak kılıçsız tavasız Allah-u Teala'nın yürekten akadığı sıcacık bir efendim hidayet rüzgarıyla sıcacık bir hidayet operasyonunda hemenlik Müslüman olmuşlar. Adamlar o kadar güzel şeylerden bahsetmişler ki Peygamberimize. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu anlattığımız özellikler demiş. Ancak bir peygamberden öğrenilir. Yani bu davranışta tam bir peygambere yakışan bir toplum musunuz demiş. Onların bakın Müslüman olmadıkları hatta Hristiyanlık Bırakın böyle başka bir şeye Hristiyanlık gibi Yahudilik gibi kitabî bir e, zemini olan bir peygamberle müşterek yaşadıkları bir e, hayattan güzel etkileşimleri. Bırakın bunlar müşrik insanlar hiç böyle Şaf görmemiş, peygamber görmemiş, böyle eğitim görmemiş, dağlı, köşe bir insanlar. Ama her adresin gerçekten böyle allah Teala tarafından taklanmış, korunmuş kaliteleri vardır. Ben İstanbul'da bir arkadaş tanırım. Yani İslamiyet'le sonradan ilişkiye girmiş, İslamiyeti sonradan sevmiş. Yani sevgili peygamberimize, ittibaya, Allah dostlarla birlikte yaşamaya ve bu şekilde düzgün bir hayat seyrine karar vermiş. Karar verdikten sonra tanıştım ben bu kardeşimizle. Fakat baktım hemen hemen her yönü mükemmel. Yani onun düşüncesi, onun böyle kalbindeki tuttuğu temiz duygular yıllardır biz bu işin içerisinde Allah'ın ikram olarak. Yani hikmet ilahi arkadaşlar. Kendim utandıracak boyutta. Ben ona hep şunu söylüyorum. Allah seni bu kararmış, kirlenmiş dünyada dondurmuş, dip filize atmış tabiri caizse. Yeni çözülüyorsun, yeni açılıyorsun İslam'a şereflenirken yani hiçbir şeyden etkilenmemiş bu kötü ortamdan böyle özel bir şekilde, mutrenel bir şekilde korunmuş ve yeni çözlen bir insansın diyorum ve olaraktan. olarak gerçekten böyle çok ama birbirinden kalite insanlar vardır. Bunu iyi değerlendirmenizi ise hatırlatıyorum. Tebliğ cemaatin bir Amerika seferi sırasında şimdi işler zor gerçi ama Allah hepinizin işlerini kolaylaştırsın özellikle ığrağın işini kolaylaştırsın. Çok ağır imtihanlar vardır. Allah'ımız imdahan etsin. Arkadaşlar, İslamiyet, tabii e, Allah-u iman etmeniz, İslam'ın bir nefere olmaz. her şeyin yolunda ve tıkırında olması demek değildir. Bu hareketin öncüleri mübarek peygamberler de olsun. Onlara bağlı, en yakın yaşayan, kol kola onlarla nefes nefese olan kaliteler olsun. Ondan sonrakiler değişik imtihanlar geçirmişlerdir. Oluyor arkadaşlar. İnne eşeddel bela'i. Sem'a alel En büyük imtihanlar, zorlanmalar peygamberlerin yaşadığı hayatta olmuş. Çok zorlanmışlar mübarekler. Ağır imtihanlar şiddetli, dehşetti. Ancak bir peygamber imanına kalacak imtihanlar geçirmişler. Oho, o imtihanlar arasında sure Yusuf'u aşağı son sayfaya bakarsanız hatta irese ser rusul bu ayet kelimesi okursunuz ve anlamında şoka girersiniz. Anlamını düşürken şoka girersiniz. Peygamberler bakın. Cemisi gaziri peygamberler öyle bir zorlanmışlar efendim. Öyle bir zorlanmışlar ki o kadar insanlara iman öğretmenliği yapan, Allah'a tevekkül öğretmenliği yapan yani dünya fani ahiret baki. Bura önemli değil. Allah-u Teala Hazretlerinin hazırladığı sofra ve ebedi gelecek önemli diye onlara bu güzel her, vücutların her zerresini Allah'ın zerk ettiği, akıttığı yerleştirdiği bu imanı millete öğreten o peygamberler bile sarsılmışlar alt üst olmuşlar. Yani artık galiba Allah bizi gözden çıkarttı bizi feda etti. Mevla de yardım etmeyecek noktasına gelmişler vallahi bakın. Artık peygamberler de tıkanmış. Yani Allah bizi galiba yani harcamak kelimesi bize bu terbiyeye göre yetişmiş Müslüman'a gitmez. Harcamak yok. Mevla da harcamaz, peygamberleri de harcamaz, Salih müminler de, kalite insanlarda da kimseyi harcamazlar artık. Kişi ancak kendi kendisini harcayabilir, öyle bir şey yok. Öyle bir noktaya gelmişler ki, yani Mevla bizi artık feda etmeye karar verdik, gözden çıkarttı Allah bizi. Bize galiba yardım etmeyecek, ya abi, bu iş buraya kadar diyecek. O noktaya gelmişler, tam... O esnadayken etehun etehu nasruna onlara yardımımız geldi diyor. Demek ki peygamberler bile arkadaşlar. Yani bu kadar tıkanma hatta zülzülü ayetlerinde olduğu gibi sarsılmışlar, altı olmuşlar, efendim yani son anları bir atımlık barutları kalmış, bir çekimlik nefesleri kalmış, bir içim su, bir ısırım ekmek artık yani son hamleleri hayatlarının artık yani yüzeyde yüze kuyruğuna geldiklerini zannettikleri bir anda mecbur kalmışlar Allahu Teala Hazretlerine böyle peygamberler ve en yakın kalite arkadaşları Mete Nasrullah Allah'ım yardımın nerede kaldı? Ne olur Bize imdad et nusredet gibi yani isyansız böyle çığlık çığlığa artık son nefes yolcularının Allahu Teala Hazretlerine imdad çığlığı yani SOS vermeleri gibi Böyle olaylar yaşamış. Demek ki peygamberlerin ağır ağır imtihanları var. evliye Allah'ın var. Kalite Müslümanların var. Yani Mevla'nın vaad ettiği rahatın tamamı arkadaşlar. Ahirette. Burada da Allah bereketlesin. Ne kadar uyuyabilirseniz, yani yetinmeye çalışın. Ne kadar Allah ikram ederse sofrada, onunla elhamdülillah etmeye çalışın. Ne kadar böyle huzur, mutluluk verirse, daha fazlası için kendinizi fazla yıpratmayın. Daha çok beklentilerde olmayın. Zevk tünellerine girmeye gerek yok. Böyle bir keyfe başka bir keyf eklemeye gerek yok. Helalun min Allah'tan Mevla ne kadar verirse. Dolayısıyla yani mübarek peygamberlerin böyle zorlandığı, tıkandığı ağır sınavları imtihanları oluyor. Onlara da Mevla'dan büyük imdat diliyorum bakın. Yani sözün e, Hz. İbrahim Peygamber'in doyurduğunu peşinden kendilerine dua edeceği o mübarek e, sonunda iman ve İslam'la şereflenmek, şereflenecek o mübarek insanlarda ama yani yanı sıra bunları böyle besleyecek bir şeyler söylemek lazımdır. Bu konuyu destekleyecek ve efendim daha ileriye götürecek şeyler söylemek lazımdır. Bu manada olarak bizim derdimiz, Filistin bizim derdimiz, Çeçenistan bizim derdimiz, Deprem görmüş Pakistan bizim derdimiz. Zaten arkadaşlar, komşusu açken tok bizden değildir. Annecimiz, babacımız, evlatlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız bize güvenen değil mi? Bizi seven, sayan, önem veren, kimseciyle de bizim dert ortaklarımızdır. Ülkemizin insanları da öyle. Yani yakından uzağa doğru göle atılan taşın ilk halkası kendimiz, çocuk çocuğumuz, ailelerimiz, akraba, arkadaş, ahbap, yaran, yurdumuz ve yurt komşularımız bütün ölü Müslümanlar. Hatta Uhruced Linnaz ayetiyle bütün insanlığa çıkartılmışız ya biz. Bütün insanların hidayetine, bütün insanların iyiliğine, hayrına düşünmek ve çalışmak, çabalamak durumundayız. Allah bizi böyle görmek istiyor, bizi böyle eğitmek istiyor. Bakmayın size, öbürlerinin yani dünyadaki diğer e, inanç biçimlerine, diğer ya, ya, ideolojilere göre yapılanmış insanların sözüne, icraatına, tavrı, hareketine bakmayın. Onlar arkadaşlar bu tür merhametle mahrum. Yoksun yetişmiş insanlar. Onlar da fazla yani aşırı yüklemeye gerek yok. Zararlardan emin olmaya çalışırız. Yani hidayetlerine mesle olmak için gayret ederiz ama yani onların durumu gerçekten acınacak bir durum. Yani bu pazar günü bir sempozyuma katılmıştım da çok güzel bir şeyler tespit etmiş. insanlar tabii binlerce kimseye tebliğe, milyonlarca kimseye ulaşacak tebliğler sunmak için harıl harıl çalışan. Yani biraz sonra Balını e, insanlara sunacak arı gibi çiçek çiçek dolaşıp ayet ayet, hadis hadis ve güzel bilginlerin, e, yerli ve yabancı efendim, yazarların, düşünürlerin, e, mütefekkir e, ve kalite ve e, güzel çalışma yapan insanların çiçeklerden alıp e, kendilerini dinleyen, kendilerine yararlanmak isteyen kimselere hazırlamışlar. Güzel konulara girdiler. Yani e, artık batıya acımak lazım dediler özet olarak. Bir acınacak durumda olabilirdi ama onlar daha çok acınacak durumda. Çünkü insanlıkları bitmiş. İnsanlıkları bitmiş, vicdanlar, merhametler artık yani o tür güzelliklerden mahrum bir toplumla karşı karşıya. Hatta Amerika'da bu tür konuları düzeltmek için bu şiddeti, bu ilk terörü kendi işlerineki yani acımasızlığı kendi annelerine, kendi evlatlarına kendi milletlerine acımasızlığı giderip Normal yani bir insan hale getirmek için onları değişik e, talim terbiye e, efendim, programları uygulamaya çalışıyorlarmış. Liseyi bitiren insanlar mesela e, birkaç aylık yaz kampları gibi kamplara alarak rastgele iyilik diye adını verdikleri yani herkesin fıtratına yapısına göre gelişi güzel iyi şeylere onları alıştırmaya çalışıyorlar. Yani bu konuda acıması ve şiddete bulaşmış insanları da bundan bir acının olduğunu, bu acıya insanın dayanamayacağını değişik görsel eğitimlerle düzeltmeye çalışıyorlarmış mesela. Zor bir olay. Yani Almanya'da 80 milyon insanın, 17 milyonu tamamen birbirinden ayrı, tek başına yaşamayı tercih eden insanlarmış. Mesela bazı Kalor Kaliforniya'da Amerika'nın, bizim Antalya'mız gibi, Dünyalık bakımından şirin ama içindeki insanlar bakımından çirkinlerin bol olduğu bölgede yalnız yaşayan insanlar özellikle annelerinden babalarından evlatlardan uzaklar ya kopuklar. Diyelim o, o aileden soyadları birbirine uyan akrabalar ölüyor. Annesi bile ölsem yetkililer onların gömülme işiyle ilgilenen kilise görevleri ya da belediye görevleri çocuğunu arıyorlar. Anneniz öldü. Cenazesine katılmak ister misiniz yoksa biz mi gömelim? %90'ından aldıkları cevap neymiş biliyor musunuz? Annemi siz görmeyeceksin. Cenazesine gelmiyor. Hatta bu şu anda Amerika'nın başında, bütün Amerika'nın başına değil, dünyanın da başında bela olan kendisi ve efendim azgınlar grubuyla iş yapan adamcağızın bir tatili sırasında kızı komaya girmişti de yani kızının komaya girmesi, ölümle yüzleşecek derecede bir ağır hastalık ve problem yaşamasını hiç önemsemeden Tatilini kesmemiş ve tatili sürdürmeye devam etmiş. Adamlar bu tür yani konulardan bu kadar insanlıktan, merhametten uzak bir dünya yaşadı, dünyada yaşadı, yaşadıkları için e, oradaki güzel tespit yapan konuşmacılar, beynelme mevzuata vakıf olan o insanlar. Asıl bunların acınması gerekir. Bunlar acınması gerekir. Bunlar insanlıktan mahrum ve böyle hayvan desen hayvan olamıyorlar, insan desen insan olamıyorlar öyle bir acayip bir varlık, böyle bir acayip bir türden insanlar bunlara böyle merhametli olmak lazım demişti. Yani insanlarla olan ilişkinizde bu tür fırsatları ganimet bilip değerlendirme noktasında bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu merhametinize bir örnek olarak. Tebliğ cemaati. Amerika'daki bir çalışma sırasında bir gençler çok kısa süreli konuşmuşlar. Güzel efendim kendileriyle fasih bir İngilizceyle ana dilleri gibi İngilizce bilen bir grup. Çocukcağız, gencecik, delikanlı üniversiteli bir yavru. Hem öncecik etkilenmiş ve böyle gözyaşıyla Müslüman olmuş. Ondan sonra onlara katılmış ve katılır katılmaz e, söylenen her şeye çok kısa sürede adapte olarak görevlerini ifa ederken artık iş o kadar bir e, gelişmişlik arz etmiş ki İslamiyet'ten böyle son derece yani canını verir dininden ayrılmaz noktasında bir İç içerik yaşadıktan sonra bu mutluluğun zilveyi zorladığı bir ortamda kendilerinin hidayetini emeksiz olan insanlara e, dönerek demiş ki hey gidi zalimler demiş. Yani o teşekkürler falan geçmiş artık alışmışlar birbirine hey zalimler demiş. Bakın benim Müslüman olmam ne kadar kolay oldu. Ben zaten böyle bir hakikat arıyordum. Gerçekten böyle bir açlığımı kapatacak sanırım. E, sağlıklı efendim tebliğe sunacak insanlar bekliyordum. Bakın gözünüze gördünüz ne kadar Allah'ın izniyle kolay Müslüman oldum. Hiç itiraz etmedim. Çok kısa bir e, yarım saatlik konuşmanızdan sonra sizinle birlikte olduğumu hala sizinleyin. Ömrümü de hepsine geçireceğim. Sizi Müslüman'a geçireceğim. Benim babacığım birkaç sene evvel öldü. O benden daha yumuşak, daha kibar, daha centil, insanlara daha sıcak sokulgan ve hakikati arayan hiç inadı itirazı olmayan gayet uyum insanıydı. Niye birkaç sene evvel gelip de benim babamın da hidayetine vesile olmadınız? Amerika'ya dolar için geldiniz, çalışmak için geldiniz, geldiniz. Özgürlük anıtımızı efendim görmeye, gökdelenlerimizi böyle efendim izlemeye gel geldiniz, tatile geldiniz. Ticarete, zirata, sanata, siyasete, askeri ilişkiler ve benzer efendim İslam dünyası olarak bizimle birçok ilişkileriniz var. O ilişkiler adına geldinizden neden neden neden İslamiyet adına gelmediniz? Benim babamın kafir ölmesine sebep oldunuz. Ebedi cehennemine neden oldunuz? Biri acıması insanlar diyerekten o yani aralarında samimiyetin biraz ilerlediği ee, arkadaşlarına o Müslümanlara yakalara paçalarını tutarak onları biraz hırpalayarak e, bayağı böyle e, gözü yaşlı ve kendinden geçik bir ortamda onlara hesap sormuş. Yani benzer olaylar dünyada çok arkadaşlar. Bizi bekleyen, bizden bizden umutları dökmeyen olan insanlar, yemin ederim çok. Yalnız da böyle dudağını, dişen, ağzını, burnunu, e e en, efendim sizi böyle beğenmez noktasında size böyle gözücüyle bile bakmaya tenezzül etmeyen insanları bırakın. Yani böyle aç insanlara ilgilenin. Kendilerine efendim e pasta servisini bile beğendiremediğiniz, yemekten sonraki ekstralarınızı bile beğendiremediğiniz. Kendilerini bir türlü memnun ve mutlu edemediğiniz insanlarla uğraşmak yerine aç insanlara servis yapıp onların doymasını ve onların kurtarılmasını düşünürseniz daha isabetli bir yatırım olur. İşte İbrahim Babacımız bakın konu cömertlik cömertlik cömertlik ama bu cömertlik kuru çıplak böyle anlamsız bir cömertlik de değil. Yani hedef olan bir cömertlik önce Allah'ın rızası Mekan Memlezih Mevla'nın hoşlandığı bir ahlak kendi ahlakı kendi davranışı. Ve kullarına hep karşılıksız veriş biliyorsunuz. Ananın verişi, toprağın verişi de bir benzerlik arz ediyor. İbrahim peygamber o iki tane müşrik, iki tane tanımaz, e, e, yabancı insanları son derece müthiş bir şekilde ikramlara, izzetlere boğduktan sonra adamlar da böyle anlayışlı insanlarmış. Yani kafirin de güzel ahlaklı olabileceği, onun kalbinden Allah'a bir sorun olmasının, yani gönüllerinin Allah ile problemli olması, kavgalı olması her yönlerinin kötü olmasını gerektirmez. Örnekleriyle de bunu anlattıktan sonra e, bitiriş bu konuyla alakalı yani İbrahim Peygamberimizin yaşadığı olayla alakalı bitiriş cümlelerini fark edeyim. Efendim İbrahim Peygamber kendilerinin son derece memnun olmaları ve buna mukabil ve İbrahim Peygamber'i memnun etmek için e, verdikleri teklife İbrahim Peygamber nasıl bir cevap vereceğiniz, siz de umarsınız, siz beklersiniz. O zaman demiş, madem beni memnun etmek istiyorsunuz, istiyorsunuz, benim peygamber olduğumu duymuşsunuzdur. Benim elimde 10 sayfalık Allah'ın kendisine ait bir kitap var. Onu Allah bana gönderdi, indirdi. Ben de peygamber yaptım. Gerçekten bu davranışım gayet doğal. Herhangi sizi böyle ikramlardan sonra, herhangi bir iş için istihdam etmeyi, sizi kullanmayı zeyre kadar düşünmem bütün dünya beni böyle tanırıp baba olarak tanırlar. Madem beni memnun etmek üzere böyle bir teklifte bulundunuz. Acaba demiş benim mı iman eder. Şu elinde kim? 10 sayfalık Allah'ın kitabına iman eder. Benim peygamberliğimi onaylar mısınız? Yani böyle bir şey hazır mısınız? Adamlar demişler ki, ya İbrahim ne yalan söyleyelim. Seni kandırmak size yakışmaz. Biz mert insanlarız. gözümüz sözümüz aynıdır. Sana münafıklık yapamayız. Biz senin inandığın Allah'a inanmaya, senin elindeki bu mübarek bu kutsal kitabı kabullenmeye ve senin peygamberini onaylamaya şu anda yap olarak müsait değiliz. Demiş. Yani seni kandırmak için inandık deriz. İstediğin sözleri söyleriz. Yani kelime işaretleri getiririz. Bunlar evet olur ama demiş. Şu anda senin bu samimi davranışını böyle istismar etmek istemeyiz müsait değiliz. Demiş. Senin Müslüman olmaya müsait değiliz. Ama demiş başka bir teklifim vardı. Onu yapabilirim. O zaman tamam demiş. Bazı arkadaşlara bu da örnek olur. E, i̇nanç olarak ve niyet olarak bazı insanların müsait olmadığı amellere, insanlara zorlamayın. Daha gönlü imanla örtülmemiş bir insanın gönlü imanla kapa kapanmamış bir insanın kaplanmamış bir insanın başını kapatmaya çalışmak doğru bir şey değildir. Değil mi? Önce gönlü imanla kaplanacak ki başı kapa kapanmış olsun. Yani gönlüne İslam girecek ki Hz. Muhammed Mustafa'nın sevgisi girecek ki sevdiği peygambere benzeyecek değil mi? Yani bakıldığı zamanda benzeyecek, yaşandığı zamanda benzeyecek. Yani içine girilmesi imkanımız olsa içine girildiği da benzeyecek. Önce o peygambere inanacak sevecek ki onun mübarek sünnetlerini yapışsın. Birden böyle yani insanlara kabuk devrimi yaptırmaya çalışmak. E, şeklini zorlamak yani erken davranış olur. yani Erken davranış olur. Ee, ancak içlerinde böyle bir güzellik gelişti gelişmişse o, onun üzerine e, artık o yapıya göre, o dayanıklılığa göre yük vurabilirsiniz. Ters edersiniz. Gözden geçirirsiniz. Ne kadar kaldırıyorsa onun adına kaldırabildiği yükleri vurmaya devam edersiniz. İbrahim Peygamberimiz e, o mert cevaplardan sonra demiş ki, e, o zaman demiş gönlünüzdeki inanca müdahale etmiyor. Fakat demiş benim Allah'ıma şöyle bir yani tamim bir tezce yapar mısınız? Biz saygı gösterir misiniz? Bize demiş Allahu Teala'ya en büyük saygı kişinin ellerini yere koyması, alnını, burnunun, dizini ve ayaklarını yere yapıştırarak böyle o Rab, rabbimizin hoşlanacağı sözlerle ona efendim, onu efendine onu tesbiyet etmesi, ona dua etmesi. Tamam mı? Sizin tesbihten azad ediyorum duadan da azat ediyorum. Ve benim Rabbime inanmak gibi bir konuya zaten müsait olmadığını söylediniz. Şöyle bir secde demiş. Hadi ya bunu yapın. Adamlar da böyle bir şey müsait oldukları için hemen yapmışlar. Alınlarını yere koymuşlar. Böyle. Ama demiş ben kaldırın başınız deyince kadar kaldırmayın. Beklemişler. İbrahim Peygamber dönmüş Allah'u u Teala cüzdürüne. Yani her zaman Allah ile beraber ama yani dua açısından Allah'a yönelmiş demek istiyorum. Allah'ım demiş, İbrahim kulunun gücü buna yetiyor. İkram ettiğin şeylerden kullarına ikram ettim. Güler yüzlü tatlı dille davrandım. Güzel ahlak verdin bana, elhamdülillah güzel davrandın. Bol nimet verdin, bolca ikram ettim, infak ettim. Görüyorsun. Evimde o telemotel hizmetleri gibi ağırladım. Ve biraz sonra yola koyacağım bu insanlara ben elimden geleni yaptım. Ve en son demiş, Kalıplarını da huzurunda e, senin huzurunda yerlere yapıştırdım kalıplarını yani vücutlarını. Ama demiş bu kadarı benim elimden geldi Allah'ım demiş kalpler de senin elinde. Bu kalıplarını yere yapıştırdığım bu insanların ne olur kalplerinde imana, İslam'a sen yapıştır demiş Allah allah Teala zaten böyle bir şey bekliyor İbrahim'inden. E, o kullarında vakti saati gelmiş herhalde daha secdede bu titremeye, heyecanlanmaya başlamışlar. İbrahim Peygamber'in o ana kadar söylemiş olduğu sözlerden, biz İbrahim'in Yüce Rabbine iman ettik diyerekten başlarını kaldırmışlar. İbrahim Aleyhisselam'a gözyaşıyla sarılarak o mübarek peygamberin talimine, terbiyesine, eğitimine uygun bir şekilde iman etmişler kelime-i şahitler haykırmışlar. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne İbrahim'e Allah ve eşhedü enneke ya İbrahim nebiyyallah gibi artık neyse muhataplarına söyleyecekler sözler. Onları söyleyerek Müslümanlar girmişler. Bakın arkadaşlar. El insan Abdül İhsan derler. İnsan iyiliğinin kuludur. Bakın Allahu Teala Hazretlerinin iyiliklerini biz mevla sayıyor, sayıyor, sayıyor. Ondan sonra bizi kendisine e, hakikle kulluğa teşvik ediyor. Hatta ey insanlar ve cinler, size şunu yapmadım, bunu etmedim. Rahman Suresini okursanız tabii ey aleyhı rahmet ey benim insanlarım ve cinlerim. Sizi sıkıştırmıyorum. Ben özgürlükçü bir Allah. Im. Yani bu nimetlerle başınıza başınıza kalkmıyorum da. Sizi efendim e, bu mevzuda bir e, ikrah ve baskı altında tutmuyor. Ama demiş bu, ama buyuruyorum öyle. Bu kadar nimetleri yağdırdın. Size yakışır mı? Demiş. Bunların hepsi benden olduğu halde. Yalanlıyorsunuz. Başkasından biliyorsunuz. Doğadan biliyor, adam biliyor, ondan biliyor, bundan biliyor da Allah'tan bilmiyorsunuz. Bu size yakışır mı? Nasıl Rabbinizin bunca nimetlerini yalanlarsınız? Başkalarına Dayandırır. Başka kaynaklara bu işi mal edersiniz. bu uygun mudur gibi bakın ne kadar kibar sorularla bitiriyor. Ayetleri sayıyor sayıyor işte yaratılıştan bahsediyor. Yediğimiz nimetlerden kullandığımız farkına varmadığımız büyük boyutlardan bahsediyor. Hele önümüzdeki cenneti de iman ederseniz böyle bir cennet hazırladım diye. Geleceğe yönelik bir takım açıklamalar da yapıyor. Bu kadar nimetlerden sonra yani nasıl beni yalanlarsın nasıl bana karşı gelir ben inkar edersiniz yapmayın etmeyin gibi. O nimetlerle birlikte kuluna güzel bir talim, terbiye veriyor Yüce Mevlamız. İnsan iyiliklerinin kölesidir. İkramın kölesidir. İnfakın kölesidir. Görmez misiniz? Bakın başka dine mensup olanlar, başka inancı paylaşanlar mağdur, mazlum, mahkum böyle ezih, gariban Müslümanların olduğu memleketlerde hemen üşüşü veriyorlar. Yani bir yerlere üşüşen birileri gibi üşüşüyorlar. Hemen Oralarda bedava İncil dağıtıyorlar, içlerine efendim dolarlar koyuyorlar, kendilerine efendim hem bombalıyorlar bakınız, hem bombalıyorlar estağfurullah, hem oradakilerin ırzına namusuna geçiyor, hem de onlara kızıl haç araçları ya da bizzat kiliseler birliği olaraktan yardım götürüyorlar. Bir taraftan iyi polis kötü polis rolleri, bir taraftan efendim zalim, taraftan merhametli rolleri onlara uygulayarak öyle roller üstlenerek. Oradaki insanları ihsan ve ikram yoluyla kapmaya çalışıyorlar, etkilemeye çalışıyorlar. Açede o uzak doğudaki büyük patlamaların olduğu adreste çok yoğun misyoner faaliyetleri ki bunlar en çok yani insanlara bu iyilik, rahip, perasa modelleri sergileyerek yani hem onlara acımasızca katliamlarında imza atıyorlar, ondan sonra kazanmak için de değişik şekilde ikramlarla onlar efendim e, Abitleştirmeye yani Kullaştırmaya çalışıyorlar Dolayısıyla biz böyle bir amaç içinde değil arkadaşlar Yüce Allah'ın bize verdiği bir doğallık Bir ikram yaptı. Sevgili peygamberimizden Bütün peygamberlerden aldığımız Mübarek ayetlerden aldığımız bir a, Açılım olarak sevgili kardeşlerim Değerli dinleyenlerim Biz bu yapı olmamız lazım Çok cömert olmamız Çok bonker olmamız El açık, gönlün açık, sofra açık insanlar olmamız lazımdır. Bakın okuduğum ayette de zaten Mevla Teala Hazretleri ancak ve ancak arkadaşlar nefsinin cimriliğinden korunmuş cömert, efendim, el açık insanlar kurtuluşu erecektir diyor Mevla Teala Hazretleri. Kurtuluşun yolunu öyle gösteriyor ve cami sakirde daha evvel e, hıfzettiğim bir hadis şehirde Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İzle bu şuhha aman ha cimrilikten e böyle eli kapalı olmaktan her şeye kendiniz sahip olup başkalarıyla paylaşımcı bir yapıya sahip olmaktan kendinizi koruyun ve ondan korunun. Çünkü cimrilik sizden evvelki insanların birbirlerinin kanını dökmeye birbirlerinin haşa ırzını bile helal saymaya sebep olmuştur diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Okuduğum hadis-i şerifte arz etmek, sunma, sunmak gerekiyorsa, sevgili Allah'ımız buyuruyorlar ki Sureyi özür dilerim, Telefon hattında bir problem olduğu için böyle oldu kusura bakmayın. E, sûre-i Bakara'da biliyorsunuz e, sevgili Allah'ımız buyuruyorlar ki sevgili dinleyenlerim değerli kardeşlerim. Hellediğine yunfikûn Allah yolunda infak eden kimselerin durumu. Filleyli vennehâr gece ve gündüz gece ve gündüz infak ediyorlar. Ve infak ettikten sonra yaptıkları ikramların, infakların peşinden onları va'sireneme kabasıyla söylüyorum yani öyle bir iyiliği aldıklarına, öyle bir e, efendim hizmete hizmete ve hizmeti e, kabullendiklerine onları ikrah ettirecek, kabasıyla kusturacak bir şeyle onları sıkıntıya sokmuyorlar. Ne yapıyorlar? Bunu yaparken de sırf Allahü Teala Hazreti kendilerinden hoşlanmasını ve Mevla'nın rızasını hesaba katıyorlar. Onlar için Mevla diyor ki gece ve gündüz Allah yolunda infak eden, ikram eden kimseler için la kafun aleyhim ve lahm yahzenun dünyada, âhirette Allah olarak sözüm sözdür onlara, onları üzmeyeceğim, onları korkutmayacağım. Böyle benim kullarımın derdine ortak oldunuz, benim kullarımın kursana bir lokma indirdiniz, sırtına efendim bir parto çektiniz, ayaklarına bir iskarpin, bir potin aldınız ve o kullarımın. Zor zamanında efendim sobasında odun oldunuz, sofrasında ekmek oldunuz ve o zor zamanda kullarımın üstüne bir çadır oldunuz, bir çatı efendim bir çatı oldunuz ve onları barındırdınız, barınıza bastınız. E ben gibi öyle, benim kullarım bu denli merhamet, bu denli cömert davranan kullarıma nasıl ikram etmeye, nasıl onlar yüzeyip diyor Mevla Teala Hazretleri. Hatta arkadaşlar İmam-ı Rabbani'nin mektubu atında, bir insanı bu tür Allah'ın kullarının derdine madden ve ekonomik anlamda duyarlı olmasını sağlamak için yazdığı uzun ya o yarım sayfalık orta uzunlukta bir mektupta öyle güzel şeyler düşünülmüş ki onlardan en can alıcı bir parça ben size okuyayım. Buyuruyor ki sevgili peygamberimizden tabii böyle bir parantezi bir parçalardan koymuş mektubatının tam ortasına aha pul halife ilallah men el elhalık elhalıku Allahu Teala'nın yarattığı bütün kullar onların rızkını da Allah üstün aldığı için sorunlarını da çözlendiği için bütün kullar Allah'ın hane halkı gibidir. Yani bir ailenin evlatları çocuk çocuğu gibi canım bakmakla mükellef olduğu kimseler. fabrikatörün işçileri gibi ne bileyim komutanların eraat gibi ee, ne bileyim arkadaşlar, bir hareketin liderinin cemaati gibi vesaire. Bunları bir benzetme anlamında söyledim. Bütün mahlukat çok daha farklı. Hiç yoktan yaratan Mevlamızın, bütün bu yarattığım insanlar, hayvanlar, bütün mahlukat arkadaşlar, Mevla'nın ehli-iyalidir. Ve men ahsenu ilallah, özür dilerim. Ve ahabbul halkı ilallah ve bu liste içerisinde Allahu u Teala'ya en sevimli, en şirin hatta yani toplulukta kimselerde men ahsene ile ayaliyi Allahu Teala azzetlerinin mahlukatına iyilik edendir ikram eden cevettadır. Yani bakın bütün mahlukat Allah'ın yaratması ve sorunların üstlenmesi özellikle rızkını vereof etmesi açısından Allah'ın ehlidir. Tamam mı? Ehl-i Ve Mevla'nın en sevdiği topluluk arkadaşlar Mevla'nın kullarına böyle ikram edenlerdir. Takva insanların Bakın Kur'an-ı Kerim'de takva insanlar. Allahü Teala imandan sonra küfürden, şükürden korunmuş. Nifaktan elhamle korunmuş. Tam böyle bir her konuda Allah'a birleyen hakiki bir ehli tevhid olmuş. Bu insanların birbirinden güzel özellikleri düzelenirken, sıralanırken Allah istenen başına ne koymuş biliyor musun? Cennet anlatmış. Şöyledir, böyledir. Mevla Teala Hazretleri'nin nizat imrendirliği, kendi içine girmeye özendirdiği ve bizim için böyle son derece güzel bir hedef olarak teşvik ettiği cenneti takva kullara hazırladığını söylerken takva kulların özelliklerinin listesinin başına şunu koymuş özellikler listesinin başına şunu koymuş ellezine yünfikune fisterra ve darra o benim takva kullarım ki bak Namaz dinin direği olduğu halde arkadaşlar liftenin başına bu ayette koymamış tabii. Kurtulanların ilk alametleri her türlü problemden Allah'ın kurtulma ve kurtarılma sözü verdiği kimselerin en büyük özellikleri başka ayetlerde böyle gelir. Yani bu yarım saatlik ya, bir hafta konuşmamda benden her şeyi anahtar testini beklemeyin yani anlattığım ayetlerle yetinirseniz sevinirim. Bugün sofranızda bunlar var ama binlerce ayet daha var. Milyonlar, milyonları devirmiş milyonu devirmiş sevgili peygamberimizin mübarek hadisleri var. Efendim ulamamızın, meşayihımızın bu mevzularda birbirinden güzel tespitleri var, efendim güzel birikimlere var, sonuçları var. Hepsini buradan bir çırpıda duyma şansınız olmadığına göre mevcutla yetinin. Bakın Mevla listelerin başına koymuş. Benim takva kullarım Kendilerine cennet hazırladığım kullarım, ebedi, rahatı, huzuru Allah olarak söz verdiğim kullarımın özellikleri yunfikune, cömertlik yaparlar. Böyle tercüme ederim İnfak ederler, ikram ederler. Bunun adını zekat koyun, sadaka koyun, efendim, borç para koyun. Bunlar hep böyle cömertlik türlerdir. İkraz diyoruz borç para vermeye. Ondan sonra efendim hibe koyun. Ondan sonra arkadaşlar yani... E, e, yedirmek, içirmek nasıl giydirmek, kuşandırmak imkanlar sunmak artık neler aklınıza geliyorsa o çerçevenin içine yerleştirebilirsiniz. Sizden bir karşılık olmaksızın karşıya e, sunulan faydalar ikramlar efendim fazıllar, keremler Fisterra'i böyle sürurlu anlarda yani işlerinizin yolunda olduğu, işlerinizin tıkır tıkır olduğu her şeyin gönlünüze oldu bizim gönlümüzde dünya çok büyük yer tutmuş ya bizim gönlümüzde amanın tabi arkadaş her ne kadar dindar geç dindar, e, bir çizgide olsak da geçilmekten Allah'a sınır dindar geçinmek sözcüğü hakaret olur yani Allah'a peygambere bağlı dinine bağlı namusuna şerefine önem veren e, yani tabii ki çalışmalarında ahireti hedefleyen Allah'ın hazırladığı o büyük sofrayı hedefleyen biriler olsak da arkadaşlar biz yani dünyacılık bakımında hatırı dünyacılarız yani Bazılarımız hatta arkadaşlar hiç ahirete inanmayan kafirlerin daha çok dünyayı seviyor. Dünyaya önem veriyor. Görmez misiniz kafirler inançlar uğrunda ne acayip bir yapıyorlar. Teröristler ne kadar kötü şartlarda efendim yaşıyorlar. Yani abuk subuk davalar için yani oraya buraya büyük acılar verdiren o insanlar yaşam standartlarına bakıyorsun şartlarına. Böyle normal evleri yok. Normal böyle bir efendim e, alışkanlıklarını iyi ifade edecek bir ortamları yok. Zavallı, zavallı diyemeyeceğim yani böyle o azgınlar sürüsü dağlarda hayvanların kaldığı yerlerde kalmaya razı oluyorlar. Kış şartlarına efendim ya şartlarına yazın yanmaya kışın donmaya razı oluyorlar. Ama bakın karşı tarafa da ne kadar büyük zayiatlar ne kadar efendim böyle büyük tahribatlar yapıyorlar. Bakın adamlar ahirete inanmadığı Allah'tan böyle bir cennet beklentileri olmadığı halde kendi ne kadar sadıklar. Ben sadakatlerini yani yanlışlarını örnek almıyorum. Sadece o konuya olan e, önem verişlerini ve fedakarlıklarını hatırlatıyorum. Biz Allahu Teala Hazretleri adına bu kadar yani fazlaca fedakarlık e, yapamıyoruz. Yani o konuda bayağı tıkanık ve tutuk insanlarız. Her şeyimiz yolunda olursa yani diyelim bir hocasınız yani moraliniz yerin bulacak, sesiniz de efendim, güzel çıkacak, cemaat de böyle rica edecek, yalvaracak, tezgah hazırlayacak, sahneyi veya kürsüyü veya salonu salon diye. Beyefendi lütfen bir yarım saat konuşacak veyahut da sesi güzelse e, böyle bir Kur'an düşünecek de yani fedakarlık noktasında bunu bile ondan sonra yeri gelince konuşacak. Yani şahsen kendimle utanıyorum bunları söylemekten. Diğer meslektaşlarıma da yani biraz daha bu konuda kendini gözden geçirmeye de hatırlatıyorum. Allahu Teala Hazretler arkadaşlar listenin başına koyduğu e, takva kulların birinci özelliği cemellikte. Kişserra, rahat zamanlar, işinin yolunda olduğu zamanlar, kullarıma, kullarıma cömertlik yapan, verenler, intifakı, ben ikram eden, sorunlarını halledenler. Bol zamanda bol verirsiniz. Ve darra, böyle problemlerin fazla olduğu, geçimlerinizin zor olduğu, az para kazandığınız, az imkanların olduğu zamanlarda az verirsiniz. Yani yemeğiniz yağlıysa yağlı yedirirsiniz, yavansa yavan yedirirsiniz. Yani bazen Dürümün içerisine arkadaşlar kebap dürersiniz, bazen de çökerik dürürüz, dürersiniz. Biz memlekette yufkacı insanlarız. Saç üzerindeki yufkalarla büyüdük biz. Bazen e, çocuklarla birlikte evimizden yufkamızın içine bir şeyler dürdürdük. Hemen fırlardık herkes böyle yufkasına, biz eski dürümcülerdeniz. Evet e, toplanırdık bir damın üzerine, e, sıraya dizilirdik, birbirimize sorardık. Senin dürümün neli, senin dürümünde ne var? tabii ki garibanlar söylemeni utanmazdı ya işte bir şey var yiyoruz falan derdi eziklik duyarladı yavrularımız bazı fukara aile gerçekten sadece ekmeğin içerisine acı kelle soğanı biraz pul biber biraz da tuz serpiştirirler, tuz serpiştirirler. yani acı biberle tuzla yoğrulmuş sadece kuru soğan en garibanın şeyi buydu yani dürümün içindeki malzeme buydu kimiler çökelikli o iş fena değil Efendim kimilerin dürümü neyle olurdu? Tereyağı, tereyağı ile pişirilmiş zaten diğer yağlar yoktu bizde. Tereyağı ile pişirilmiş yumurta. Veya kimilerin efendim o da yoksa o fena değil. Yani iyi sayılır kimileri de tereyağı ile kavrulmuş kırıntı ekmeklerin efendim ona o maç geldik. Onunla efendim e, dürümü vardı. O da biraz havaya girerdi ama en çok havaya giren ve o dürüm yarışmasında birinci gelen kimdi? benim dürümüm tereyağıyla bal karışımından oluşmalı tereyağı ve bal karışımı ballı tereyağılı olursa onun dürümü işte dürümcüler e, sırasında birinci dürüm sayılırdı ehe arkadaşlar Serra bol zamanda tereyağlı ballı ikram edersin dar zamanda yine doyuracaksın ekmeğin arasına kelle soğanını parçalarsın üstüne tuz ve biraz hafif acı pulu koyarsın. Ee, karşıdaki insanın ağzını efendim biraz buruştursa da bununla efendim ağzını buruşturarak da olsa karnını doyurmaya çalışırsın. Allah-u Teala Hazretleri Arkadaşlar bol zamanda bol ikramdan, dar zamanda da olsa yine ikramdan bahsedelim. Takva kullar. Heygid arkadaşlar, gece namazı kılacak kadar Allah-u Teala ile arası muhabbetli. Uykusunu parçalayacak, bölecek. Beş vakit namaz beni kesmez. Ben Allah ile biraz daha baş baş olmak istiyorum. Bu randevüler beni kesmiyor. Bana yeterli olmuyor. Biraz daha Mevlana'nın adına dikileyim, yıkılıyım, yıkılayım. Oyunun bütün canlı varıyım diyerekten tek şey, namazı kılan Müslümanlar var. Sabah namazını kıldıktan sonra bir hac, bir umre seyahat alacak kadar sabah namazını cemaatle kıldığı yerde yarım saat kadar güneş doğumunun peşinden yarım saat kadar ibadet yapan İnsanlar var. Öğleye yakın bir saat kala falan duha namaz kılan kuşluk da denilebilir. Onu kılanlar var. Abdest aldığında abdestin havaya suya karışmasın daha namaz vaktine var. Kerahat vakti değil. Hemen iki çık. namazlar namaz kılanlar var. Ne bileyim mescide girer girmez yani saate bakacağına oturacağına daha ezana varsa hemen tahiyeti kılanlar var. Namaz hastası insanlar var. Konum namaz değil. Yani demek istiyorum ki Mevla Ali Hazretlerine karşı bayağı iştahlı kul, birkaç vakit namazın kendisini kes, beş vakit namazın kendisini kesmediğini, daha da çok kılması gerektiğini düşünüp böyle namaz kılanlar var. Bunları Allah Kur'an'da reklam ederken, överken, baş tacı yaparken namazlarından sonra onlara böyle sadece kendisinin namazla kandırılmayacağını, kandırılması gerektiğini yani kandırmak yani ikna etmek gibi, yani onu yeterli görmek gibi alın lütfen. Tamam mı? Geldik yine cömertlik kısmına. Yanlarını, yataklarından zorlana zorlana ayıranlar diyor Mevla, ayırdınız. Geceleyin diyor Mevla, herkes uykudayken, yani mezarı düşünüyor, mahşeri düşünüyor, biz de düşünüyor muyuz bilmiyorum. Her gün normal yatakta değil, bir günle de toprak yatakta yatacağız değil mi? Yanında kocacığımız, sevgili eşimiz, hanımız yok. Veyahut da bizim başımızdan efendim alnımızdan öpüp iyi geceler oğlum, iyi geceler yavrucum diyen annelerimiz yok. Veyahut da buna benzer yani eşimize bekar takılıyorsak böyle öğrencisek böyle 50-100 kişinin yattığı yatakhaneler yok. Bizim hatip mektebinde yatılıydık. Bir yatakhanede 80 kişi yatardı. Tabağa kadar o nefesler bizi o kadar ağırlaştırdı ki 80 kişinin yattığı bir yatakhanede düşünün Kışında hiç havalandırmazdık, üşürdük. Tabii kaloriferler çalışmazdı, doğru dürüz Çok acayip olurduk. Pekar takılıyorsunuz, birbirinden cesaret alıyorsunuz. Yanında bir horlayan var, gece kalkan var. Korkmuyorsunuz. Yani onu demek istiyorum, korkmuyorsunuz. Ama mezarda, yani bir yatılı, da, yatılı okuduğunuz okuldaki arkadaşlarınız yok. Yanınızda yatan eşiniz, kocanız yok. ve hatta anne diye baba diye bağıracağınız kimseler yok. Aman Allah'ım. Yani nöbetçiler diye korkunç bir rüya gördünüz. Lüvçüler diye veya da korumanızın efendim cep telefonu çaldırma şansınız yok veya da diyelim olağanüstü bir durum yaşıyorsunuz 156, 155, 100 efendim 63, 110 gibi servislerde yok mezardarsınız Allah ile baş başadın Aman Allahım Allahım e, kara bir yılan geliyor diye bağramazsınız Allahım çakır gözlü ambulans Lambası gibi çakır gözlü simsiyah giysi iki tane a, hayalet gibi mümker adındaki varlıklar geliyor anne diye veya Allah diye bağlamazsınız. Tamam mı? Ee, eğer Mevla müsaitse Allah derseniz tabii. Böyle bir ortam akıllarına geliyor, heyecanlanıyor, korkuyorlar. Havsen ona anlatıyorum korkup tamam mı arkadaşlar? Korkarak ama peşinden ve tamam Allah'ım bana acil. Ben Allah'ımı seviyorum. Evet günahlarım var, eksiklerim var. üzgün doğrusu. Ufak sefek iyiliklerim, şükürler olsun yaptım, mutluyum, günahlarım, zulmümden çok üzgünüm Allah'ım, çok çok pişmanım diyerekten. Böyle bir heyecan içerisinde korkuyla umut arasında geceleyin zorlanarak yatak bu kadar acayip bir mıknatıs ki o yorganın çekiciliği, o döşeğin çekiciliği, o yastığın yalvarmasına hayır deyip ayağa kapmak asıl erkeklik, yiğitlik, gerçek hanımefendilik budur var ya. Kırkpınar'da baş pehlivan olmak kadar zordur yastığı yere çalmak. Ya, ya aleyhisselam bir gün iki yastık yatarmış. Bir gün yaz mersimiz sıcacık e, bir e, kırdan e, biraz yükseğe çıkarak bir kayayı almış, yastık yapmış. İmam-ı Gazali'nin Gazali anlattığına göre. O gece biraz vücudu daha rahat ettiği için yastık hızı yatan peygamberimiz o gece sadece teheçhede kaçırmış. Yani sabah namazını ancak kurtarmış. Ee, sinirlenmiş Yahya ama hem de bizim gibi pufi yastıklarımız veyahut kuş diye yastıklarımız değil. Şimdiki yastıklara kafamızı koyduğumuz zaman kafamızı bulamıyor insanlar. Kafamız kayboluyor yastıkta. O kadar yumuşacık yataklarımız var. Tabi ama namaz katil oluyorlar. Tehacüt katil oluyorlar. O yastıklar canımıza okuyorlar. O yumuşaklık bize batıyor. Gerçekten yumuşaklık, huzur bize batıyor. Huzursuz olsak var ya derdimiz olsun. nasıl kalkarız, nasıl dua ederiz. Gece uykular tutmaz böyle balkonlarda holt atarız. Dışarı çıkarız gökteki yıldızlara efendim bakarak dolaşırız. Kalkmış o teheccüdi kaçırttıran efendim sert kayayı kaldırmış kaldırmış yükseğe başka bir sert kaya vurmuş. Bire demiş Salim kaya parçası benim teheccüdümü yedin diyerekten yastık ama kayadan yapmış yastığı parçalamış. Görüyor musunuz? Gece namazlarına kalkıyorlar. Efendim o kadar yalvaran yastığa, hayır diyorlar, yalvaran yorgana lütfen biraz daha yatmaz mısın diye yalvaran döşeye tekme yatıyorlar, kalkıyorlar, güzel güzel namaz kılıyorlar. Allah ne kadar, first class değil mi? En üstün kulları bunlar. Ama Allah diyor ki bakın yine kullarım kullarım, dertli kullarım, gayretli kullarım, samimi kullarım, alınan öpülesi kullarım, cennete aday takva kullarım. Her şey güzeller diyor. وَمِمَّا رَزَقْنَا <يُنْفِقُون> Gündüz ne olacak diyor Mevla? Gündüz ne olacak? Size verdiğimiz rızıklardan da infak edin anlamında ve onlar gündüz olduğunu da diyor Mevla. Verdiğim rızıktan da infak ederler. Yani bizim Müslümanlar, ibaret düşkünü Müslümanlar maalesef arkadaşlar. Yani kendi personeline verdiği maaş, tezgahtarına ödediği haftalık, Meaut'a ev hanımına bıraktığı e, pazar haşlığı, çocuğuna verdiği haşlıklar noktasında veya misafirlerine ikram veya birlikte oturdukları yerlerdeki bir şey ısmarlama konusunda birtakım özürleri var. Yani özür sahibiz kusura bakmayın. Bu, bu konu bir daha gözden geçirelim. Niye insanlar e, Sarhoşların Cemiyeti'nden bahsetti? İskender Paşa evliyasından Mübarek Mehmet Efendi Hazretleri'nin bir sarhoş hikayesini anlatırlar. Birlikte yaşayan ömrünü onunla geçirmiş. Yaşlı başlı şimdi Allah'ın rahmetine mübarek Şeyh Efendimiz'e göçmüş. Bir zattan dinlemiştim. Dervişana cömertliği öğretirken e, sanki girmiş yaşamış gibi. Tabii ehlullah bunların biraz e, perde sorunu yok. Önler açık, gönlüler açık insanlar. Demiş ki evlatlarım sarhoşlar görmez misiniz beyav demiş. Adam içerken çatalını batırır efendim kavuna. Karşılık arkadaşının sarhoşun e, ağzına uzatır. O da onun altında kalmaz beyav demiş. Göçmen olduğu için. O da çatalını peynire batırır. Karşıdaki kendisine kavun uzatan e, e, sarhoşa uzatır. Onları görmez misiniz? Nasıl karşılıklı ikramlaşırlar? Siz Müslümansınız. Siz ibaret ehlisiniz beyav. Siz daha cömert olmanız lazımdır diyerekten kibarca siz sarhoşlar kadar cömert değildiniz demenin biz olsak böyle. <gülüyor> Direkt iş patoslama, lodoslama dalarız tabiri caizse. Onların o davranışını Müslümanlara tabii herkesin örnek kalacak iyi tarafı vardır. Yani insanlara kazıcı bir politika izlemek doğru değildir. Allahu Teala hazretlerini beş vakit namazla, de bir takım bol zikirlerle haçlara, kâbelere gidip oradaki efendim o ortamın size sağladığı geçici gözyaşlarıyla kandıramazsınız değerli dinleyenler. Hiç kusura bakmayın. Kesettinize kandıramazsınız. Birkaç tane birkaç kalem sünnete yapışmanıza kandıramazsınız. Bunların hepsi güzel, hepsi olsun. Allah diyor ki geceleyin, gece aslanlarına gecenin boşluğunda bana doğru ilerleyen büyük de, kullarıma da sesleniyorum. Gündüzde kendilerine verdiğim rızıktan infak ederler. İnfaks bu iş olmuyor. Cümletlik olmadan bu iş olmuyor. Dolayısıyla gecede zor zor zorlanarak teheccüde kalkan ve efendim korkuyla umut arasında bir heyecanla bana dua eden kulların da dindizleyin parmak aralarını oynatınlar ikram etsinler infak etsinler, cümert olsunlar diye Mevla bize çok önemli bir konuyu anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz bunun arkadaşlar en güzel örneğini vermiştir. Hayatı tamamen buna dayalı bu örneklerle geçmiş bir peygamberdir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani evinde ne para sabahlamış, ne yiyecek sabahlamış. Hatta o kadar dağıtmış ki peygamberimiz. Yani o kadar dağıtmış ki Hz. Ayşe annemizin verdiği rapor, acıklı bir rapor. Peygamberimiz o kadar çok yiyeceği, içeceği dağıtırdı ki diyor, bazen bizim bir defa e, hesapladım diyoruz 3 ay kadar evimizde pişirmek için ocak tütmedi diyor. Bak ocak gıvırdı bir şeyleri dağıtmıştı. E, hatta biliyorsunuz yani bir defasında sirkeyi sulandırarak içine kılçıkla arp ekmeği doğrayarak e, böyle soğuk bir çorba yemişler de yani ne çorbası sulandırılmış sirke çorbası yani bizim işkembenin içine attığımız yani daha çok yiyelim diye salataya kattığımız sirke değil normal sirkeyi sulandırarak kaşıklamışlar peygamberimiz espri yapmış ya Ayşe niye bak e, bunu şimdiye kadar ihmal ettin e, sulu sirke ne de güzel bir katıkmış, ne de güzel bir çorbaymış gibi esprili bir şekilde iştahla yemiş. Yani <gülüyor> dudak büzerek böyle ne bileyim haşa beğenmemezlikle o mübarekler hiç bunu yaparlar mı? Yapmışlar bakın. Evde bir şey yok. Hepsi gitmiş. Sulu sulandırılmış bir sirkiye talim etmişler ve 3 ay evlerinde bir şey tutmamış. Allah rahmet eylesin Mevlana Hazretleri bu tür konular işerken en vurucu örneklerden birisini şöyle veriyor. Diyor ki. Allah Resulü o kadar cömert, o kadar cömert, cömert, cömert ki ne ayın cömertliği, ne güneşin cömertliği, ne toprağın cömertliği, ne suyun cömertliği hiçbir şey ona benzemezdi. Ne rüzgarın böyle herkesi yalayan cömertliği, hepsi solda sıfır o mübarek cömertliği o kadar sınırsızdı ki e, hiçbir isteyene istekleri arasında hiçbir isteyene hayır dememiştir. Ey isteyen, insaflı ise işte, de peygamberden Canını isteme lütfen. diyor. Çünkü ya da bana canınızı verir misiniz derseniz canını bile hiç beklemeden verebilir. Lütfen diyor istediğiniz zaman peygamberden canını istemeyin ona bile hayır diyemez. O kadar yani bu konuda kendisini bile dağıtan bir peygamber. Bırakın imkanlarını kendisini bile dağıtan bir peygamber. Biz bu peygamberle çalışıyoruz. Biz, biz bu peygamberin elemanları inşallah arkadaşlar. Bir de yakışanı yapalım. Bakın damadını böyle yetiştirmiş. Fatı, fatımasını böyle yetiştirmiş. İnsan suretine bakarsanız mübarek damadı. Yani Hazreti Osman zaten son derece ikramcı. Can arkadaşı Hazreti Ebubekir tam ondan kopya, tam kopya çekmiş. Tam böyle fotokopik bir cömertlik. Affedersiniz don gömle kalmak deriz biz ee, Sadece bir uzun Arap entarisiyle kalmış. Hepsini vermiş. Eşi ve kendisi bir kat entareyle kalmış. Mübarek kayınpederler oluyor biliyorsunuz. Hazreti Ebu sevgili peygamberimizin Hz. Ayşe'sinden dolayı kayınpeder oluyorlar. Çok cömert. Hz. Ömer de öyle. Malının yarısını biçmiş, ortaya koymuş. En fukara ya, en fukara arkadaşlar. Yani yemiyeci gündelik çalışmazsa aç kalacak kadar sıkıntılı. Ee, sahabesi bile, elemanları bile Öğleye kadar çalıştığı ve kazandığı birkaç avuç hurmayı peygamberimizi önüne koymuş demiş ki yarısırlar tebuk harbinde ölüm kalım savaşı dediniz neyiniz var neyiniz yok getirin dediniz. Vallahi demiş ben gündelik Müslümanım çalıştığımızda ancak açlığımızı giderebiliyoruz çalışmadığımda o gün aç yatıyoruz bugün demiş öğleye kadar çalıştığım part time diyorlar şimdi yarım yemeğimi aldım. Buyurun demiş, Allah yoluna giden askerlere bunu lütfen kabul edin demiş. Öğleden sonraki yemeye bir de eve götüreceğim demiş. Bakın, en fakir sahabesi bile arkadaşlar. Onun için, öğrenciyken veremezseniz, öğretmen olunca veremezsiniz. İşçiyken veremezseniz, patron olunca veremezsiniz. Talebeyken veremezseniz, sevgili dinleyenlerim, hoca olunca veremezsiniz. Kızken veremezseniz, Evlenip, evlenip zengin bir aileye düşseniz de yani kocanızın malını, alın teriniz, gözünüz, hiçbir katkınızın olmadığı yani hazır lokmalara düştüğünüz evdeki artıkları bile veremezseniz yani yenileri veremeyeceğiniz gibi eskileri bile veremezsiniz. Evinizde eskiyen parçaları bile sokakta eskici diye bağıran eskicilere satar da evinizin eskisiyle bile bir garibi sevindiremezsiniz. Onun için bu konuda biraz antrenman yapın. Biraz zorlayın kendinizi. Şartları zorlayın. Bir had şey okuyacağım duman olacaksınız. Ama bu had okumadan Hazreti Peygamberimizin Hazreti e, fakir damadı Hazreti Ali radıyallahu anh ile Fatıması Zehra anneciğimizin o Evlatlarla alakalı biliyorsunuz. Yani bu çok derin bir örnek ama saatimiz dolmak üzere. O mübareklerin sure-i insan diye bildiğiniz Bismillah, biliyorsunuz. Bismillah. İnne me nut emukum li la nuridi minkum cezayen ve le şükuran e, niyetiyle yapılan bir çalışmaları var. Evlatları galiba ölümcül bir hastalığa ekranmışlar. Kurtulma şansları ancak Allah'ın rahmet ve desteğine bağlı. Allah Teala Hazretleri'nin onu şifayı ikram etmesi için Karı koca beraber bir araya gelmişler. Allah'a söz veriyorlar. Şimdi ne söz verelim ya Fatıma? Ne söz verelim efendim? Beraberce karalaştıracaklar. Varlıklar müsait değil ki bir kurban adasınlar. Veyahut da bir ziyafet çekeriz evlatlarımız üzerindesinler. E, fakirin umudu işte oruç. Zaten açlığa talim eden bir aile bunlar. Peygamber damadı arkadaşlar. Ve devlet başkanının kızı ve bir devletin başkanının da damadı. Şimdi insanların oho yedi sülayefini yetecek bir şekilde devleti ayıklıyorlar, her tarafı boşaltıyorlar. Yani böyle artık yani yaptıkları işin e, pisliği ve kokusu bütün dünyayı kaplamış, kavramış. Her gün bir berbat sonuç yaşıyorsunuz. Yani artık yani e, içinizden çıkartacak bir şey de kalmıyor. O kadar içiniz bulandı hale çıkartacak bir şey de bulamıyorsun çünkü hep Çıkartmakla meşgul bu insanlar acayip bir olay Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma züürt üstu züürtler diyorlar ki oruç tamam birinci gün oruçlarının uh, iftar'a yakın bir saatte kapıları tıklatıyor bir yetim, yetim geliyor diyor ki annem babam öldü annem kocaya gitti ortada kaldım yeni babam beni pek evine almaz açım peygamber ocağısınız lütfen bir avuç bir tas yemeklere var veriyorlar Yetim doyuyor. Onlar suyla iftar diyorlar. Suyla niyet ediyorlar. İkinci akşam tam iftara oturacaklar. Allah buya imtihan edecek. Böyle dar zamanlarda e, annem derdi ki kulakları hayırla çınlatın oğlum. Dar zamanda zor zamanda birisi geldiğime çok dikkat et. Kızıl olabilir. Aman ha rahat ortamda işin tıkır vele neşele muhabbetli ortamında verirsin edersin de öyle zamanlarda azarlayabilirsin veyahut da vermemezlik yapabilirsin aman sen sen ol imtihanı kaybetme kızırını kaçırma diye. böyle bir olay işte ikinci gecede bir esir geliyor efendim ben köleydim işte ödeyeceğimi ödedim kürekten kurtuldum sahibimden azal etti ama bu akşam yiyecek bir yerim yok peygamber hocasınız merhamet hocasınız ehli değilsiniz lütfen deyince ikinci günün bir tasını da ona veriyorlar yemeğini yine İftarları suyla, sahurları yine suyla. Üçüncü gün. Üçüncü gün akşam arkadaşlar miskin, garip, hiç yiyeceği olmayan birisi kapıyı tıklatıyor. Ey ehli beyt miskinim, Allah'a hiçbir şeyim yok, açım. Bu gece aç uyumak zorundayım. Eğer beni doyurmazsanız, üçüncü gecede böyle geçitliyorlar. Bakın hani cömertliye bakın cömertliye. Üç gün peygamber ocağından yetişmiş Hazreti Fatıma, peygamberimizin gülüyle efendim ömrünü geçiren, o mübarek Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın kendileri hakkında anlattığı ve öğrettiği, ikram ettiği e, bu güzel sonucu yaşıyorlar. Ve onlardan bir teşekkür, bir çam sakızı, bir efendim, kaz gelecek yumurta hesapları hiç gündemlerinde olmaz. Allah şahitdir ki bu yapılan işte Lillah <gülüyor> Allah'ın yüzü suyu hürmetine deriz. var yüz demek. Allah, Allah'ın yüzü. Böyle bir bizim gibi kaşlı göz, dudaklı, dişli bir yüz haşa olamaz tabii. Yani Allah'ın hatırına bir sizi ediriyor, içiriyoruz. Lütfen teşekkür veya bir karşılık. Böyle bir şey beklemedik. Onu yapmayın bize, bizi, bizi ezmeyin diyorlar. Alın kabul edin, bizim için şereftir. Sizin bizim iyiliğimizi, ikramımızı kabul etmeniz bir nimettir diyorlar. Karşıyı onura ediyorlar. Şimdi biz yani birilerine bir şey yaparken... Yani <gülüyor> bu tür duygular bizde pek gelişmiyor. Çünkü örneklerimiz, önderlerimiz bu konuda yetersiz. Biz de ona göre zayıf yetişiyoruz. Sadece Allah'ın hatır için yediriyor içiriyoruz. İşte bir şey beklemiyoruz diyerekten sevgili kardeşlerim. Bakın tarihe geçen acayip bir örnek sergiliyorlar. Ve bu konuda sevgili peygamberimizin sevgi fark ettiğim hadis-i şerifini okuyarak konuyu bu akşam böyle bir bağlamak istiyorum. Yine de yani Telefona da olsa bir saat on dört dakika olmuş. Bir çeyrekti biliyorsun benim e, sohbetimin süresi. Evet, bu son e, e, kapanış kısmını da size hazırlamış olduğum haber-i şerifi metnen bir daha tekrar ederek konuyu kapatmak istiyorum sevgili kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Es-sahiyyü cömert kimse innema ancak yecudu bu cömertle yapar Bihostinzanı billah, Allah'a olan son derece güzel düşündesi, Allah'a umudundan dolayı bunu yapar. Yani ben Allah için versem Rabbim bundan razı olur işin tabii ki kurbatin en indallah. Allah katına itibarım artar. En önemli şey budur itibar. Allah'ın vereceği önem değer arkadaşlar. Vallahi billahi, cennet onun yanında senük kalır. Vardı varu minallah ekber ayet ile sabit ve benzer e, ayetler ve sevgili peygamberimizin açıklanmalarıyla sabittir ki, cennet çok mübarek bir yer olmakla birlikte Allah'ın rızası ve sevgisi, onun katında itibarlı birisi olmak, hepsinden daha kutsal üstündür. İnfak, cömertlik, Allah yolunda insanlardan bir beklentiye girmek mutlak anlamda li veçhillah ittiga'a rızvanillah ittiga'a merdatillah hep Kur'an sözler değil bunlar? Bu amaçla insanlara ikram eden, infak eden İşlerini bitiren kimse Allah katında büyük bir kurbet yakınlık elde edilir. Ela inna kurbetüllerin Arap'tan yani bedevi olmasına rağmen medeniyet ve şehir kültüründen uzak bir eğitim kurumundan iyi bir aileden gelmemesine rağmen Allah'ın yüreklerine koyduğu İslam'la gelişmiş o güzel yapıyı ile beraber öyle güzel ikram ediyorlar infak ediyorlar ki bir de bunu yaparken Allah şahittir bu olaya ki ayet-i olduğu için bu rahatlığı bu sözleri tarif edebiliyorum bu rahatlığı sergileyebiliyorum diyor ki Mevla bu adamlar bu mübarekler bana tam inanmış öldükten sonra alacakları ikramı uğrayacakları ikrama karşılar tam inanmışlar ve yaptıklarında sadece bana yakınlık adına Allah'ın hoşuna gitme adına bunu yapıyorlar ben de bunu izliyorum diyor Allah onları bu çalışmalarını kendime yakınlık vesilesi sayıyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'de Suriye-i Ne kadar güzel. Bak, cömert adam. Es-sahiyyü cömert kadın, cömert, erkek cömert kimse. İnnem ancak yecudu bu cömertli yapar, bu bonkerli yapar, yarım elma gönül alma. Tamam mı arkadaşlar? Komşu kadını hazırladığın çorbanın suyunu artır, biraz fazla koy, komşuya da gönder Tamam yani kendini pişir, kendini şişir ve kilo sorununa patla demiyor İslamiyet. Sen pişir, arkadaşını şişir. Böyle bir olay. Karşıyı faydalandırma, karşıya efendim, ikram etme. Hele de bu gönlü çelmesi gereken. O ikramla beraber İslam'la şereflenmese hedeflediğiniz kimse ise o işin apayrı bir yönüdür. Zekat biliyorsunuz. Vel, mü vel müellefeti kulübüm, gönüllere İslam'a ısındırılmak. Bak sana, bana değil, hayır, hayır, hayır, Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatıma'ya ısındırma değil, gönülleri Allah'a ısındırılması, İslam'a ısındırılması ile dolayısıyla Müslüman olmalarına sebep olacak ve cennete dolmalarına neden olacak bir amaçla zekat bile verilmesinden bahsediyor Allah'ımız değil mi arkadaşlar? Tamam. Allah'tan beklentileriyle insan cömert olur cömert insan. Verdiğim zaman bağ budanmış olur. Ürün daha güzel olur. Ağaç budanmış olur. Kasalar daha çok dolar. Allah'a veririm bir tohum gibi. Allah bana onuyla katlar, yedi yüzüyle katlar, sayısızıyla katlar, ikram eder. Bunların hepsi efendim mantıdır. mantığıdır. Yevmiyeci mantını bırakıyoruz. Allah'ın katında mutlu bir kul olurum. Bu ikramlarla inşallah, umuduyla. Bununla diyor Peygamberimiz cömert cömerttir. El-Bakili cümle ise yani günah han bile vermez diyor bazı, vermez diyorlar bazı adamlar için, bazı tipler için cimri kimse inleme yapḫalu ancak cimrilik yapar min suiz zanni billah. Allahu Teala Hazretlerine güvenmediği için cimrilik yapar. Duydunuz mu arkadaşlar? Bu konuyu inşallah başka örneklerle beslemeyi düşünüyorum. Bu mevzuda biraz tıkanık olduğumuzu düşünüyorum. Kendimizi aşmamız lazım arkadaşlar. Bizdeki imkanları aşmamız lazım dikkat ederseniz, kahvene muhabbetlerine bile, aile içi konuşmalarda da veyahut hatta hatta cami kenarında böyle caminin bir köşesinde muhabbetler insanlara bile kulak verin. Hatta hacca Kabe'ye Allah nasip etmişse, umre veyahut da haç amacıyla o kutsal yerlere gitmişseniz, şöyle bir ufak bir kulak misafir olun. Tenkit listesinde bu cimrilik ve cömertlik liste başında yer almaktadır. Yani ...yani insanların konuştuğu konuların çoğu... ...efendim o da arkadaşımdır... ...ben tavuğu getirdim adam bir içecek bile getirmiyor... ...hiyatı efendim ben şunu ikram ettim... ...o bunu ikram Ya da maşallah çok bonker... ...adamcağız ya Hacca Kabe'ye gelmek yeter mi kardeşim... ...yani şunu bunu yapmıyor gibi... ...hep bu tür eleştirilere insanlar muhatap oluyorlar... ...dolayısıyla sevgili kardeşlerim değerli dinleyenlerim... ...bonker adam... ...cömert adam... ...ikramcı adam... ...ihsan noktasında gelişmiş adam... Allah-u Teala'ya güvendi için bunu yapmıştır. Cimri verirsem boşa gider, verirsem havaya karıştır. Yani bu verdiğim şey yok olur, kaybolur. değerlendirmez, karşılığını alamam diye yatırımın heba mensura olacağını düşündüğü için cimrilik yapar diyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam maalesef arkadaşlar cimri olmanın, tutuk olmanın bir değişik tehlikesi de aman Allah'ım Allah onu e, uzak etsin bizden bir değişik e, tarafı da tehlikeli tarafı da arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? Şudur, buyuruyor ki e, sevgili Allah'ımız münafıklar anlatırken وَلَا يُنْفِقُونَ illa وَهُمْ Münafıklar zorlana zorlana hayır yapar. Yani hayır yapmaz demiyor da çok zorlanırlar. Adam inanmıyor ya, vermek de zorunda. Hani milletin dilinden kurtulması lazım, zekat bile vermiyor demesinler. Ortada bir gerçek var, mal varlığı meydanda ucundan, kulağından bir şey verir ama onu verirken bile e, gözü o verdiği malda kalır. Bakın. Onun için arkadaş Allah'a güvenin. Allah'a itimat edin. Ben Mevla'çım veritem. Mevlamın rızasını kazanırım. O da bana en aşağı en aşağı o men fektun min şeyin fe benzerleriyle ki yetmişten fazla infaklı Cemal teşvik eden veyahı sadaka vesaire işin tabii beni der. Onun yavrularıyla birlikte bir ekip olarak da bunu teşvik eden yetmişten fazla Zayet var Kur'an-ı Kerim'e. Oho hadis sayamayız. O kadar bereketli rakama kavuşmuştur hadis allah Teala buyuruyor ki benim adıma ne infak etmişseniz ben onun yerini kesinlikle doldururum ama 10 katıyla, 700 katıyla, sayısız katıyla doldururum. Yani ise rakamını size bırakacağım, kalemi size böyle açık çek diyor sevgili Allah'ımız. Mevla-i bizi, Yüce Mevlamız biz arkadaşlar, yapımız itibariyle yani kendisine ahlak olarak benzet, Yani Es-sehâ-u -es kulü ullah azam Kömertlik Yüce Allah'ın ahlakıdır. Yüce Peygamberimiz canını bile ortaya koyacak kadar kömert. Atamız olaraktan övündüğümüz, havalara girdiğimiz İbrahim Babacığımız değil mi? İbrahim Babacığımız yani gavura bile dana kesecek kadar cömert ki kendi ekibini zaten ihya etmiş bir insandır. Elimizin altına göre cömert. Yani beraber kazandığımız, Allah'ımızın bize beraber olduğumuz dönemlere zık verdiği eşlerimizden, evlatlarımızdan malımızı kıskanmayalım. Annelerimizden, babalarımızdan malımızı kıskanmayalım. Akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan, beraber kazandığımız işçilerimizden, beraber efendim aynı e, işletmeden, kasaya beraberce doldurduğumuz efendim e, tezgahtarlarımızdan, konumuzdan komşumuzdan arkadaşlar. allah Teala Hazretleri bizi kendisine doğru açılımda cömert eylesin. Kendi kullarının fırsana, kendi kullarının sırtına, kendi kullarının efendim maddi manevi imkanlarına bizi seferber eylesin. Bu seferberlikte büyük roller, büyük görevler istemek nasip Sözümü bağlarken bir daha söylüyorum Arkadaşlar İçinize en garibanı dahil olmak üzere. Görümünü, görümünü sadece kelle soğanıyla tuzla ve acıbele yoğrulmuş kelle soğanıyla yiyenler dahil. hepiniz sesleniyorum. Fakirken veremeyen, zenginken hiç veremez. Çünkü mal arttıkça sevgisi de ona göre artarıyor. Bir çöpünüzü veremezsin. Yani bir şeyi çoğaldıkça ona karşı sevgi de çoğalır diyor Bakın. Fakirken verin, zenginken de verisin. Talebekeni veremeyen, öğretmekken veremez. Efendim, hoca talebeken veremeyen, hoca olduğu zaman da veremez. Öğretmen olduğu zaman da veremez. Bekarlık da veremeyen, evlenici de veremez. Onun için hangi ortamda, olur? çocukken de paylaşımcı olur eğer beni dinleyen çocuksanız. Çikolatanın ucundan kırın, verin yavrular. Bizim dönemimizde bu kadar tabii imkanlar bol değildi küçüklüğümüzde. Birimiz dondurmalıdır. Ilk şöyle efendim yarım bir külah dondurma alabilirdik. E, yalarken yanımızdakilerden ne olur filanca abi ne olur filanca bir tek bir kere ben yalayayım derlerdi. Biz yalattırırdık. Birbirimizden iğrenmezdik. Bir dondurma alırdık. Bir kere biz yalardık. Sırayla arkadaşlarımız yalardı. Dudakları, dilleri hafif tatlanırdı. Ve biraz da efendim serinlerdi yazın Böyle bir paylaşımcı olmak lazım Yani yarım elma gönül alma Türklerinin çocuklarıyız biz. Cehennemden yarım vurmayla da olsa kurtulun diyen, yani bir sepet vurmadan bahsetmiyorum. Yapmayın, etmeyin. Bunun zenginlik, hakiklik alakası yoktur. İttakun ne çıktı? yarım vurmayla da olsa cehennemden korunun diyen bir peygamberin değil mi? Elmanayıziz. Aleyhissalatüsselam. Allah-u Teala halletmeli. Bizim bu yönümüzü geliştirir. Diğer yönlerimize birlikte ahlaka hamile listesinde yani Mevlamız'ın bizden görmek istediği, Habibi'nin görmek istediği, omuzumuzdaki meleklerin, ha bugün de şu güzel efendim ikramda bulundu diye bizi tetikte beklediği, salih müminlerin bizden görmek istediği, hatta düşmanlarımızın bile yani bizden görmek istediği bu güzel yapımızı, dokunumuzu allah Teala geliştirsin. Birbirimize dua etmek üzere sevgili kardeşlerim. Bu hafta böyle bir sohbet Kısa olsun istedim ama yani ister istemez süreyi bekleyenler var. Böyle bir, bir hafta içerisinde filanca hocamız filanca saatte işte şu, o, şu tür mevzularda şu yapısıyla sohbet yapacak diye beklentileri var. İnsanların beklentilerini, umutlarını boşa çıkartmak istemedim helalaş olsun. Yani nefsimiz uğruna ne kadar çok şeyler harcadık. Yani bir, bir basit telefon görüşmesini mi Efendim, mesela bakatacağız. Yani biz nefsimiz olduğu zaman o kadar acıması harcıyoruz ki. İyi düşünün bu sözümü nefsi emmarenin keyfi için hatta bazı haram istekler için bile haram istekler için bile o kadar acımasız harcıyor ki insanlar kendi çoluğu çocuğuna harcamaya acıdığı rakamı 2-3 tane sarhoşa veya 2-3 tane kafa dengi insanlara çok rahat harcıyor. Evine halk ekme kuyruğundan ekmek getiriyor ama başkalarına lokantada da güzel yemekler ısmarlıyor. Hatta böyle kötü iş yapan insanlar da e, gül gibi evinde bekleyen biricik eşinin efendim, sefilliğine, evet diyor ama başka kötülere hiç acımıyor para yapılan. için için hayırda, hakta acımak lazım. Kendinize acımayın arkadaşlar. Allah yolunda kendinize acımayın. Ebedi geleceğinizin kendinize acımayın, fazla nazlamayın. Üstünüze üstüne gidin. Bu nefis üstüne gittikçe kaçar ama kendinizi bıraktığı için üstüne gelir ve okur. Allah-u Teala Hazretleri hepinizi hayra kullansın. Elimizden tutsun. Bizi e, Rabbimiz cömert diyeceği, Allah'ın bizzat cömert diyeceği, gel benim cömert kulum, ben de sana Allah olarak cömert davranıyorum. El de zev Sen ikram ettin, ben de sana ikram ediyorum. Benim ikram ettiğim gibi de kullarıma ikram ettin, gel ben de sana diyeceği bir yap, önerip ücretsin, kerem etsin, ve ikram etsin, mahcup ve mahrum ücretsin. birbirine dua etmek üzere sevgili dinleyenlere değerli kardeşlerim ve selamun aleyküm ve rahmetullahi Haftanın Sohbeti Hazırlayan ve sunan Metin Balkanlıoğlu